İsra Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır. O gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Biz Musa'ya Tevrat'ı vermiş ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kılmış ve onlara, ''Benim dışımda hiç kimseyi vekil edinmeyin.'' demiştik. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına, ''Hiç kuşkusuz siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız.'' ve yükseldikçe çok böbürleneceksiniz diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin zamanı geldiğinde, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir süre sonra biz sizi onlara karşı yeniden üstün kılmış, sizi mallar ve oğullarla desteklemiş ve sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş, kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Bu yüzden biz, ikincisinin vakti geldiğinde yüzlerinizi karartmaları, ilk kez girdikleri gibi mescide yeniden girmeleri, ele geçirdiklerini yok etmeleri için üzerinize yeni düşmanlar göndeririz. Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulur. Ancak eğer siz dönecek olursanız, Biz de döneriz. Biz cehennemi inkar edenler için bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an, en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını ve ahirete inanmayanlara ise can yakıcı bir azap hazırladığımızı haber vermektedir. İnsan iyiliği istercesine kötülüğü istemektedir. Çünkü insan çok acelecidir. Biz gece ile gündüzü iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin ayetini sildik ve Rabbinizin lütfunu aramanız ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ışık veren gündüzün ayetini koyduk. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmışızdır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun önüne açık bulacağı bir kitap getireceğiz ve kendisine ''Kitabını oku, bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yeteceksin.'' diyeceğiz. Kim doğru yola ulaşırsa kendisi için ulaşmış olur. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o ancak kendi zararına sapmış olur. Çünkü hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bu yüzden biz, bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz bir kenti yok etmek istediğimizde, o kentin şımarık varlık ve güç sahibi ileri gelenlerine iyiliği emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötü işler yaparak yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye azap sözü gerekli olur. Biz de orayı yerle bir ederiz. Nitekim biz nuhtan sonra nice kuşakları yok ettik. Gerçekten Rabbin kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak yeterlidir. Her kim bu geçici dünya hayatını isterse, biz dilediğimize dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse, İşte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir. Bununla birlikte onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Ancak ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse, sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama. Ama elini büzbütünde açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kala kalırsın. Hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından çok iyi haberdar olan, onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa, biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar, yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi, hem de sonuçları bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar, kötülüğü olan, Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış, kınanmış, ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Kuşkusuz biz bu Kur'an'da sözü ayrıntılı biçimde anlattık ki düşünüp anlasınlar. Ama bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki, Eğer onların söyledikleri gibi Allah'la birlikte başka tanrılar olsaydı, onlar da arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların bu söylemekte olduklarından uzaktır, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, onu tesbih etmektedirler. Hiçbir şey yoktur ki onu överek tesbih etmiş olmasın, ancak siz onların tesbihini anlamazsınız. Gerçekten Allah çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğunda, biz seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onu anlamamaları için de kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Bu yüzden onlar, sen Kur'an okurken Rabbini tek ilah olarak andığında, nefret içinde arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Biz onlar seni dinlerken hangi amaçla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Seninle ilgili olarak ne tür benzetmeler yaptıklarına bir bak. Bu yüzden saptılar, artık doğru yolu bulmaya güçleri yetmez. Yine onlar biz kemik, toz ve toprak haline geldikten sonra Yeni bir yaratmayla yeniden dirilecek miyiz? demektedirler. De ki, ister taş olun, ister demir, Ya da gönlünüzde büyüyen başka bir varlık. O zaman diyecekler ki, Bizi yeniden kim geri döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana başlarını sallayarak, O halde bu ne zaman olacak? diyeceklerdir. De ki, çok yakında. Sizi çağıracağı gün onu överek çağrısına uyacaksınız ve pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Sen kullarıma en güzel bir biçimde konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan insanların arasını açmak için fırsat kollar. Gerçekten şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder Dilerse size azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. Peki, Allah'ın dışında ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler ne de onu değiştirebilirler. Onların taptıkları bu varlıklar, hangisi daha yakın olacak diye Rablerine yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir kent yoktur ki, biz kıyamet gününden önce onu yok etmeyelim veya çetin bir cezaya uğratmayalım. Çünkü bunlar kitapta yazılmıştır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim biz, Semud'a açık bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Ama onlar deveyi öldürerek zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. Hani biz sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı, Kur'an'da zikredilen lanetlenmiş ağacı da ancak insanları bir sınama vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis, ben bir çamurdan yarattığın kişiye mi secde edeceğim demişti. Yine demişti ki, şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin olsun ki, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onun soyunu pek azı dışında peşime takacağım. O zaman Allah ona, ''Haydi git, onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Bu yeterli bir cezadır. Onlardan gücünün yettiklerini sesinle baştan çıkar.'' Atlıların ve yayalarınla üzerlerine çullan. Mallarında ve çocuklarında onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmaktan başka ne vaat eder? Bununla birlikte benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Lütfundan aramanız için gemileri denizde sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Çünkü o size karşı çok merhametlidir. Denizdeyken başınız dara düştüğünde Allah'tan başka çağırdıklarınız yok olup gider. Ama Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Çünkü insan gerçekten çok nankördür. Şu halde siz onun karada sizi yerin dibine batırmayacağından ya da üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Ya da sizi bir kez daha denize gönderip, üzerinize bir kasırga salarak, inkar etmenizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bize karşı yardım edecek kimse de bulamazsınız. Andolsun ki biz, Ademoğullarını şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık ve kendilerini temiz yiyeceklerle rızıklandırdık. Ve onları yaratmış olduklarımızın bir gerçekten üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını mutlulukla okuyacak olanlardır. O gün hiç kimseye en küçük bir haksızlık bile yapılmayacaktır. Kim bu dünyada körse, ahirette de kör olacak, ve doğru yoldan daha da çok uzaklaşmış olacaktır. Onlar, bizim sana vahyettiğimizden başkasını, yalan yere bize isnat etmen için, neredeyse seni vahyettiğimizden uzaklaştıracaklardı. Öyle ki, eğer bunu başarabilselerdi, seni hemen dost edinirlerdi. Eğer biz seni desteklememiş olsaydık, andolsun ki az da olsa neredeyse onlara meyledecektin. Eğer böyle bir şey yapsaydın, o zaman biz sana yaşarken de öldükten sonra da kat kat azap tattırırdık. Sen de kendini bize karşı korumak için hiçbir yardımcı bulamazdın. Onlar seni ülkenden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına yıkacaklar. Eğer bunu yapacak olurlarsa, o takdirde kendileri de senin ardından orada pek fazla kalamayacaklardır. Bizim senden önce gönderdiğimiz elçilerimize karşı uyguladığımız gelenekte budur. Sen bizim geleneğimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazında melekler de hazır bulunurlar. Gecenin bir bölümünde kalk ve sana ait bir nafile olmak üzere Kur'an'la namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övülmüş bir makama ulaştırması umulur. De ki, ey Rabbim, gireceğim yere beni doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar. Bana katından yardımcı olarak bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'da inananlar için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indirmekteyiz. Ancak bu, Zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsana nimet verdiğimizde bizden yüz çevirir. Başı dara düştüğünde ise ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes kendi yaratılışına uygun işler yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Sana ruhu soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir size ise çok az bilgi verilmiştir. Andolsun ki biz dileseydik sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırdık. Sonra o konuda bize karşı kendini koruyacak bir kimse de bulamazdın. Ancak Rabbin sana olan rahmeti dolayısıyla böyle bir şey yapmamıştır. Çünkü Rabbinin sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. De ki: Andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde anlattık. Buna rağmen yine de insanların çoğu inkarda direnmektedirler. Onlar, ey Muhammed, sen bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça, Hurma ağaçları ve üzüm bağlarıyla dolu bir bahçen olmadıkça, aralarından ırmaklar akıtmadıkça, göğü iddia ettiğin gibi parça parça üzerimize düşürmedikçe, Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, altından bir evin olmadıkça ya da göğe yükselmedikçe sana asla inanmayacağız. Hatta bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da asla inanmayacağız demektedirler. De ki, Rabbim eksikliklerden uzaktır. Ben ancak insan olan bir elçi değil miyim? Doğru yolu gösteren elçi geldiğinde, insanların inanmalarına, Allah elçi olarak bir insanı mı gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette biz de onlara elçi olarak gökten bir melek gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının işlerinden çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de saptıracak olursa, artık onlar için onun dışında koruyucular bulamazsın. Biz onları kıyamet gününde kör, dilsiz ve sağır olarak, Yüzü koyun bir araya toplarız. Onların varacağı yer cehennemdir. Ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İşte onların cezası böyle olacaktır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz kemik, toz ve toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla yeniden mi diriltileceğiz dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerinde yaratmaya gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Oysa Allah, onlar için gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan bir süre belirlemiştir. Ama zalimler yine de inkarda direnmektedirler. De ki, siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcamaktan korkar cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir. Ant olsun ki biz, Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. İsrailoğullarına Musa kendilerine geldiğinde neler olduğunu sor. Hani Firavun ona "Ey Musa, ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum." demişti. Musa Firavun'a "Andolsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin delil olarak indirdiğini sen de anlamışsındır. Ey Firavun, ben de senin mahvolacağını düşünüyorum." diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Firavun onları o ülkeden sürüp çıkarmak istedi. Biz de onu yanındakilerle birlikte topluca suda boğduk. Onun ardından İsrailoğullarına o topraklara yerleşin, ancak ahirete ilişkin söz gerçekleştiğinde onları da sizi de bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik ve o gerçekle indi. Seni de sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölümlere ayırdık ve onu parça parça indirdik. De ki, siz ona ister inanın ister inanmayın. Gerçek şu ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okunduğunda, onlar derhal yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve derler ki, Rabbimizi bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Rabbimizin sözü elbette yerine gelecektir. Ve ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar. Bu durum onların huşularını daha da arttırır. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangi isimle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namaz kılarken, Ne sesini yükselt ne de kız. ikisinin arasında bir yol tut. De ki, övgü, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan ve güçsüz düşüp herhangi bir yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a aittir. O halde onu tekbir edip yücelt. Kehf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Övgü, kulu Muhammed'e kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığın yer almasına imkan vermeyen Allah'a aittir. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, elçi Allah katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarsın ve iyi işler yapan inananlar içinde de güzel bir karşılık olacağını, orada cennette sürekli olarak kalacaklarını müjdelesin ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu konuda ne Allah çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa ağızlarından çıkan bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylememektedirler. Onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa, belki de sen arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin. Biz onlardan kimlerin daha güzel iş yapacağını sınamak için, yerin üzerinde olan her şeyi onu güzelleştirmek üzere var ettik. Ancak biz, daha sonra, yerin üzerinde olan her şeyi kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz. Yoksa sen bizim mucizelerimiz arasında, Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Bir zamanlar o gençler mağaraya sığınmışlar ve Ey Rabbimiz! Bize katından rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları mağarada derin bir uykuya daldırmıştık. Sonra da iki gruptan hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesaplayacağını belirlemek için onları uyandırmıştık. Biz sana onların kıssasını gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz onların doğruluklarını daha da artırmıştık. Biz onların kalplerini pekiştirdik de, o zaman halklarının karşısına dikilip şöyle demişlerdi. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüzden biz onun dışında başka bir ilaha tapmayız. Çünkü aksi takdirde biz, Andolsun ki asılsız bir söz söylemiş oluruz. Ancak bizim şu toplumumuz, Allah'ın dışında başka tanrılar edinmişlerdir. Ama onların tanrı olduğuna dair açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi? Bu durumda Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri diğerlerine, ''Madem ki siz onları ve onların Allah dışında taptıkları şeyleri terk ettiniz.'' O halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizi kolaylaştırsın demişti. Sen orada olsaydın, onlar mağaranın geniş bir yerinde uyurlarken, güneş ışığının doğarken mağaranın sağına doğru yöneldiğini, batarken de mağaranın sol tarafından onlara dokunmadan geçtiğini görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi doğru yola ulaştıracak olursa, o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptıracak olursa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Onların bu durumuna tanık olsaydın, içine korku düşer ve oradan kaçıp giderdin. Böylece biz, Birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri, mağarada ne kadar kaldınız diye sordu. Onlar bir gün ya da daha az kaldık diyerek cevap verdiler. Dediler ki, ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla kente gönderin, o da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ondan size yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın, Ve sakın yerinizi hiç kimseye belli etmesin. Çünkü sizi ele geçirecek olurlarsa, ya taşlayarak öldürürler ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz, Allah'ın yeniden diriltme sözünün gerçek olduğunu ve kıyamet gününde hiçbir kuşku bulunmadığını bilmeleri için onları insanlara buldurtmuştuk. Onlar aralarında Ashab-ı Kef'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, ''Onların anısına bir anıt dikin, Rableri onların durumlarını en iyi bilendir. Onların durumuna vakıf olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız.'' dediler. Kimileri, ''Onlar üç kişidir, dördüncüleri ise köpekleridir.'' derlerken, kimileri de gaybı taşlayarak, ''Onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir.'' demiş, Kimileri de onlar yedi kişidir, sekiz incileri köpekleridir demişlerdi. De ki, Rabbim onların sayısını en iyi bilendir. Onları ancak çok az kişi bilir. Bu yüzden onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir tartışmaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında Allah dilerse demeden ben bunu yarın yapacağım deme. Unuttuğunda da Rabbini an ve yakında Rabbimin beni bundan daha doğrusuna ulaştırmasını umarım, de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilendir. Çünkü göklerin ve yerin gaybi O'nundur. Gerçekten de O ne güzel gören, Ne güzel işitendir. Onlar için onun dışında hiçbir koruyucu yoktur. O hiç kimseyi kendi egemenliğine ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Onun dışında asla bir sığınakta bulamazsın. Sen sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek dua edenlerle birlikte olmak için elinden gelen çabayı göster ve dünya hayatının çekiciliğine kapılarak gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, kendi tutkularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye de uyma. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, Dileyen inkar etsin. Ancak biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer su için feryat edecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuracak olan bir su verilecektir. Ne kötü bir içecektir o. Ne kötü konaklama yeridir orası. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Biz güzel işler yapanların ecrini asla boşa çıkarmayız. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine yaslanarak altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel ödül, ne güzel bir konaklama yeri. Sen onlara şu iki adamın durumunu örnek olarak ver. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarını da ekili tarlalarla ayırmıştık. Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığımız için ürünlerini tam olarak vermiş ve hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Artık onun bol geliri olmuştu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böylece o kendine yazık etmiş olarak bahçesine girdi ve şöyle dedi. Ben bu bağın bir gün yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Bununla birlikte kıyamet kopsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, daha sonra da meniden yaratan ve ardından da seni insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Bana gelince, ben inanıyorum ki O, Rabbim olan Allah'tır. Bu yüzden ben, Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde, keşke, maşallah, Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur deseydin. Eğer sen beni malca ve evlatça kendinden daha güçsüz görüyorsan, şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının üzerine de gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline geliverir. Ya da bağının suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Çok geçmeden bu kişinin bütün ürünleri yok edilmişti. O, bağını altı üstüne gelmiş halde görünce, onun için harcadığı bunca emek ve masrafa yanarak ellerini oğuşturmaya başladı. Ve, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Çünkü artık onun, Allah dışında kendine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi, kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte böyle bir durumda koruyuculuk, gerçek olan Allah'a aittir. O, ödüllendirme bakımından da, cezalandırma bakımından da en iyi olandır. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O, gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar, rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar, Dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçlarıysa, Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde, biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar, saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların, onun içinde yazılı olanlardan korkarak, eyvah bize, bu nasıl bir defter ki, küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar, dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çünkü Rabbin, hiç kimseye haksızlık etmez. Biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar, İblis dışında secde etmişlerdi. O cinlerdendi, Bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz beni bırakarak hem de düşmanlarınız oldukları halde onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerle yerin ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım. Ben doğru yoldan saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmedim. O gün Allah, ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın diyecek. Bunun üzerine onlar onları çağıracaklar ama onların çağrılarına cevap veremeyeceklerdir. Çünkü biz onların aralarına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Suçlular ateşi gördüklerinde içine düşeceklerini anlayacaklar ama oradan bir kaçış yolu da bulamayacaklardır. Ant olsun ki biz, Bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan, varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra, insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki, bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı, geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler ülkelerdir. Gerçekten de biz, onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa, Genç arkadaşına şöyle demişti: Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere Varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına: Azığımızı getir. Çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu, dedi. Genç adam, ''Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize vermiş diyerek karşılık vermişti. ''Musa, işte aradığımız zaten buydu.'' dedi. Bunun üzerine onlar, hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında, bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz, kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona, sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim? diye sordu. O zat dedi ki, sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin? Musa dedi ki, İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim. O zat dedi ki, eğer beni izleyeceksen, ben sana açıklama yapmadığım sürece, bana hiçbir şey hakkında soru sorma. Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki, içindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? ant olsun ki sen çok kötü bir iş yaptın. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, ''Sen bir cana karşılık olmaksızın, suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Ant olsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın.'' dedi.